İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel merhabalar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. günaydın Özdeş Feriyat. Herkese iyi haftalar. Haftanın bu... karikatürlerini. Evet, bu bu hafta müzikle başlayalım diyorum. Müzikli, gürültülü, bol hareketli karikatürler var bu hafta. Ee, i̇lk karikatürümüz Yakup Karaandan geliyor. Yakup Karağan e, Grgir ekolünden yetişen fakat sonrasında Hollanda'ya yerleşmiş e, sosyal mecralarda mecralarda yayınladığı karikatürlerinde onun e, hala o nostaljik e, Grgir geleneğinin izlerini bulabiliyoruz. E, nedir bu gelenek diye soracak olursanız o böyle koca burunlu tiplemeler kolay anlaşılır e, bir takım diyaloglar ve az taramalı e, siyah beyaz e, çizimlerin üzerinde. Ee, sarı, e, bazı sarı lekeler diyebilirim buna. E, fakat bu Yakup kararın e, anlatacağım karikatürün fon rengi gri olduğu için sarı lekeler pek öne çıkmıyor. Sadece o tiplemelerin burunlarının üzerinde ve biraz da kafalarında görebiliyoruz. Şimdi karikatürde yatakta sohbet etmekte olan e, yurtum insanı bir çift görüyoruz. Bu kadın biraz... Asabi, gergin gibi kadıncağız. Ee, sizi bilmem ama benim de sıklıkla başıma gelir. Aynı soruyla karşılaşırım. Ne düşünüyorsun gene? Diye soruyor kadın kocasına. Kocası bezgin. Ee, düşünmekten yorgun düşmüş, besbelli, gözler yara açık. Geçecek geçeği 300 ayrı dile çevirmeye çalışıyorum. Türkçesi tamam da 299 ayrı diler nasıl çevireceğim ben bunu ya? Diyor. Şimdi acaba karikatürist Yakup Kober Robert Koptaş'a mesaj mı gönderiyor bu karikatürle? Evet. Hatırlayacaksınız Sezen Aksu'nun dizelerini kaç dile çevirmişti değil mi Robert Koptaş? Bir ha, de şey aslında var. sadece ee, Ermenice'ye çevirdi. Sonra bu bir akım olarak devam etti. Ha, akım olarak evet. Bir de şey var değil mi? Yaşasın Radyo cümlesi var. Evet. Halen of. devam ediyor. Evet. Evet. Galiba 46 dilde şu anda dolaşıyor açık radyonun içinde. Biz onu Mors alfabesine çevirmeyi unuttuk ama. Evet. <gülüyor> Yaşasın radyoyu. <gülüyor> kolay, kolay yapılır ama. Tabii, evet. Yapalım. Yapalım. Peki bu vesileyle Dünya Ana Dil Günü'nü de kutlamış olduk. Haftanın karik özürlüğü Peki bu arada da gerçek Dünya Zirvesi'ne geçmiş... 24 saat içinde en çok like yani beğeni alan video olmuş. Heh, tam da onu söyleyecektim şimdi. Ee, i̇lk 24 saat içinde dünyada en çok izlenen ikinci video klip olmuş. Evet. Ve en Ve çok en, beğeni alan ama. Evet en çok beğeni alan birinci video. Evet. Ee, Youtube'da, Instagram'da, Twitter'da rekor üstüne rekorlar. Ee, en Çok Konuşulanlar listesinde de hala birinci sırada yer alıyormuş. Ee, dünkü Kafelerde, Gazetesi... barlarda, mekanlarda çalınıyor bu arada. İnsanlar kalkıp oynamaya başlıyor şarkı çaldığında. Ee, bizim evde de çalıyor devamlı. <gülüyor> Şimdi e, Dünkü Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde karikatürcü e, Zafer Temuçin e, bu izlenme oranlarına dikkat çekti. Karikatürde, e, Zafer Temici'nin e, karikatüründe Tarkan'ı o bilindik daire şeklindeki grafik e, tablonun önünde koltuğunda otururken görüyoruz. Elindeki ince sopayla e, o dairesel e, grafiği gösteriyor, ders verilmiş gibi. E, son siyasal tabloyu açıklıyor aslında. Şöyle diyor, en son yaptığımız kamuoyu yoklaması sonucuna göre, işte böyle derken biz de grafik tabloya bir göz atıyoruz. O pizza şeklindeki tablo şöyle. AKP ile CHP ikisi de yaklaşık e, 75'er derecelik birer e, dilim almışlar pizzadan. İyi Parti ile HDP'nin payları ise tahminim 30'ar derecelik iki dilim olmuş. MHP ise yine yaklaşık 20 dilim e, kalmış. Yani 75-75-150... 60 daha 210, 20 de verirsek 230 e, derecelik, haritmetim e, yanlış değilse 230 derece yapıyor. 360 derecelik pizzanın geriye kalan 130 derecelik dilimi ise kime gitmiş? Geçecek. Evet. E, Geçek P diyor. P nokta yani partisi. Evet, geçecek partisi. B nokta herhalde partisi. Yani parti kursu şimdi e, Tarkan açık ara e, seçilir mi? <gülüyor> Cumhurbaşkanı adayı olsun diyorlar zaten. <gülüyor> Daha ne adaylarımız var biz. Dur. Evet, e, Zafer karikatüründe Tarkan böylesi bir gerçeği e, anlatıyor. Ee, dilerseniz müzikle devam edelim hatta bir tam tam arası verelim mi? Savaş tam tamları çünkü tüm hızıyla çalmaya devam ediyor. Biraz önce de konuşuyordunuz ee, Amerika'da eski başkan Trump Vladimir Putin'i överken NATO ve Avrupalı müttefiklere de saldırmaktan geri kalmadı Biden ise Cuma günü Vladimir Putin'in muhtemelen bu hafta Ukrayna'nı işgal etme kararı verdiğini açıkla açıklamış ee, İngiliz ve Amerikan basınlarını ben karikatürlerden biraz takip ediyorum ağız birliği ediyorlar ve e, felaket çatışması olarak adlandırdıkları bu savaş içinde gün e, sayıyorlar enteresan bir şekilde evet, saat bile veriyorlar hatta değil mi? Tabii the Mirror söylemiş gece birde demişti Mesela olmadı e, Bloomberg böyle... başladı da demişti zaten. Evet. Sonra geri çekmişti. <gülüyor> böyle böyle bir, bir beklenti var. Belki basın harekete geçecek falan. Daha mı çok satış yapacaklar? Tiraş mı Bilemiyorum işte. İşte bu bekcana... saldırıya kalkıyorlarmış. <gülüyor> Cephede. Evet. Şimdi ben bu bekleme havasında yine Ukrayna'dan bir karikatür anlatmak istiyorum. Geçen hafta da anlatmıştım birini. Ukraynalı karikatürcü bu defa Vladimir Kazanevski o da adaşı Vladimir Putin'in karikatürünü çizdi. Karikatürde Putin bu kez kamuflajlı askeri kıyafetler içinde ve kafasına geçirdiği miğferiyle Ukrayna'nın sınırına gelip bir sallanan koltuğa oturmuş, ileri geri sallanıyor. Ancak Putin'in o üzerinde hızla ileri geri sallandığı koltuk aslında bir Rus tankı. Sadece tankın paletlerinin altına ahşaptan yapılma eğimli ayaklar monte edilmiş. Böylelikle e, tank e, ileriye doğru hareket edemiyor. Üzerinde bekleyen Putin'le birlikte olduğu yerde e, sallanıyor güzel güzel. E, şimdi Ukraynalı karikatürcü e, Kazanewski'nin mesajı bence çok açık. Korkmuyoruz diyor. Putin yerinden kıpırdayamaz bu şekilde. Katılıyor musunuz? Ee, emin değilim. Ee, ben de emin değilim. <gülüyor> Niye? Daha önce kımıldanmışlığı var çünkü. <gülüyor> Ama o zaman şartlar farklıydı. <gülüyor> evet. Biden, Biden yoktu. Bence <gülüyor> burada korkmuyoruzdan ziyade Rusya'nın belki de bir taktik olarak yaptığını söylüyordur. Bunu. İleri geri. İleri geri değil, aynı yerde işte sallarma durumu evet. falan pozisyonu. Sınırlısı Neyse görece zaman gösterecek zaten e, Brezilya'dan daha uzaklardan durum biraz e, daha farklı görünüyor sanki. Şimdi e, bir Brezilyalı karikatürcü Carlos Alberto da Costa Amorim, ya, kısaca Amorim diyoruz bize ona e, yaklaşan savaş manzarasını şöyle görmüş. E, sol köşede Amerika, karşısında sağda ise Rusya var. Her iki tarafında birer tankını görmekteyiz Amorim'in karikatüründe. Ee, tankların namlıları da birbirlerine bakıyor. Şimdi e, bu karşılıklı iki namlunun arasına da bir ip yani bir çamaşır ipi gerilmiş. Bu çamaşır ipini geren hanfendi ise yeni yıkamış olduğu bembeyaz çamaşırları, fanilaları, donları falan bu iki tankın namlular arasına gerdiği ipe asmakla meşgul. Güzel güzel. Ve bu hanımefendimiz e, masmavi bir elbise giyiyor. Biz kendisini arkadan çamaşırları asarken gördüğümüz için sırtındaki daire şeklindeki 12 sarı yıldızı da görebiliyoruz. Yani bu kadıncağız alegorik olarak Avrupa Birliği'ni temsil ediyor diyebiliriz. Demek oluyor ki Brezilya'dan durum böyle görünüyor. Amerika ile Rusya aralarında atışırken Avrupa sakin sakin Avrupa Birliği sakin sakin çamaşır yıkayıp asıyor, çamaşır yıkıyor. Nasıl? <gülüyor> yani bilmiyorum gerçeğe ne kadar yakın ama Brezilya uzak tabii yani Brezilya'dan belki böyle görünüyor olabilir. Ee, çok güzel şoz karikatürleri de vardı aslında ee, Almanya'nın nasıl araya ara olmaya çalıştığı falan konusunda ama onları e, hepsini birden anlatamayız tabii. Evet. E, Brezilya demişken Brezilya'da da günler pek sık, sakin geçmiyor Yani e, Hollandalı karikatürcü Martin Waltering O da karikatürlerini kısaca e, MW Cartoons olarak e, imzalıyor Brezilya'dan tuhaf bir enstantane e, taşımış e, geçen haftaki karikatürüne Karikatürde korkunç sel sularına sürüklenmiş bir otomobil görüyoruz Şimdi otomobilin sağ arka camında Brezilya bayrağı yapıştırılmış olduğundan bunun bir Brezilya vatandaşına ait olduğunu anlıyoruz rahatlıkla. Ee, yarıdan fazlası böyle çamurlu sel sularına gömülmüş bu e, sürüklenen otomobilin tepesinde ise küçücük minik bir e, şirin bir köpek e, çaresizlik içinde de kurtarılmayı bekliyor. Fakat aslında bu zavallı köpeğin karikatürlerle karikatürle doğrudan hiçbir ilgisi yok. Herhalde e, görselin gücünü artırmak için e, çizmiş Amorim e, bu köpeği. Asıl mesaj sel sularıyla birlikte sürüklenip giden otomobilin ön camında okunuyor. Portekizce şöyle bir ilan yapıştırılmış otomobilin ön camına. Covid nedeniyle satılıktır. Şimdi insan ister istemez sormadan edemiyor. Felaketlerin hangisi daha büyük? Covid mi? Ekonomik durum mu? Yoksa iklim krizinin neden olduğu doğal afetler mi? Cevap yok. Ben yok, var cevap aslında. Var mı? Cevap, en büyük bela, en büyük korkunçluk, Bolsonar adını taşıyor. Evet. Felakettin büyüğün adı soyadı var yani. Karikatürde, karikatürde görünmüyor evet ya bu arada da <gülüyor> bir ek bilgi verme fırsatı da bulayım bu arada Petropolis'te muazzam bir e, sel ve heyelan felaketi oldu son bir de baktım şimdi 100, 100 171 kişi en az hayatını kaybetmiş bir o kadar 120'den fazla insan da aranıyor hala bilinmiyor çok, çok da çocuk var işlerinde evet bu kay kaybolan içinde hafta sonu arama kur kurtarma ekipleri e çamuru tarayarak hayatta kalanları bulmaya çalışıyor evet, çok... e Petropolis'te evet bu karikatürü de bunun için çizmiş zaten e M.W. E cartoons Martin Walter e herhalde Evet maalesef şimdi Brezilya'nın Petropolis kenti bu sel felaketiyle boğuşurken Batı Avrupa'dan başka fırtına haberleri geldi. Almanya'daki kod adıyla Zeynep fakat bütün diğer Batı Avrupa ülkelerindeki adıyla Yunis, yani işte. Yunis fırtınası Avrupa'da en az 9 kişiyi öldürmüş bilmiyorum sayı arttı mı arada. Arttı. Son, evet 16'ya çıktı. Evet. 16. altıya. Ee, büyük Britanya adalarında insanlar e, hala bu e, şoku ve şaşkınlığı yaşıyorlar. Benim anlatacağım karikatürü İrlandalı bir karikatürcü Martin Turner e, çizdi. İki karelik e, karikatürde durumu şöyle özetliyor Martin Turner. İlk karede e, yan yana ayakta durmakta olan iki kişiyi görüyoruz. Biri e, diğerine e, yanındakine cep telefonuyla çekmiş olduğu fotoğrafları birer birer gösteriyor işte tipik böyle e, izahatta da bulunuyor. İlk fotoğrafı gösterirken şöyle diyor. Bu diyor e, maskeleri uçurduğumuz gündü. Sonra ikinci kareye geçiyoruz. Bu karede e, muazzam bir fırtına çizimi var. Rüzgarın şiddetiyle havada muhtelif objeler, şapkalar, dolaplar falan uçuşuyor. Ee, ön planda kocaman bir ağaç e, rüzgara yenik düşmüş fırtınaya köküyle birlikte topraktan sökülmüş onun hemen arkasında bir elektrik direği görüyoruz e, yıkılmak üzere falan ve bu korkunç manzarayı telefonla görüntüleyen kişi arkadaşına e, izahat vermeyi sürdürüyor. Sonra diyor şapkalar uçtu. Sonra çatılar. Sonra da elektrik. Karikatürcü Martin Turner minik bir de not düşmüş e, karikatürün altına. Kapımın önündeki e, A'nın görüntüsü böyle diyor. Evet, çok e, ç, ç, öz çekimi yapıyorlar değil mi böyle evet evet, de. evet. evet, evet. görmemişler böyle bir şey. İrlanda'da olsun e, İngiltere'nin işte sahillerine, batı sahillerine falan Fe, feci bir fırtınaymış. E, ve aynı fırtına yani bu e, İrlanda'da olursa hani cuma günden bu yana Kuzey Avrupa'yı sallayan yoğun istifrtinasi Hollanda'da, Birleşik Krallık'ta, Belçika'da işte dediğiniz gibi 16 kişinin ölümüne neden oluyor. Almanya'da evet, Hollanda, Belçika, Almanya da var en az. Güzel 196 kilometreye yükselmiş rüzgarın hızı saatte. Evet. Cumartesi ee, günü de şey Almanya'ya geçmiş, işte adını değiştirmiş ama burada. Zeynep olmuş. Ee... evet. Ee, en büyük karikatür şey amem yani o olan fotoğraflar da hatta videolar da gördük. Devasa, muazzam büyüklükte ağaçların çöktü. Hatta bir kadının da trajik biçimde altında kalmış. Böyle yüzlerce yıllık ağaçlar, 400 yıllık meşe ağaçları falan sökülüp kökünden şey yapmış. Ama bence karikatürün en büyüğü izler bir fırsat. Evet. Ee, en büyük tartışma konusu şimdi Guardian'da ayrıntılı haberi var. Ee, bu Yunus fırtınası ne kadar kötü acaba iklim çöküşünün, iklim yıkımının bir sonucu mudur değil midir diye tartışıyorlar. Yok canım değildir. Bence. Değildir. Guardian'da mı tartışıyorlar bunu? Evet, evet Guardian'da tartışıyorlar. olacaksın değildir. Değildir. Geçecek geçecek. Bu da geçecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu da geçecek. Peki e, yeniden ülkemize dönecek olursak e, şimdi geçecek fırtınası dışında geçtiğimiz hafta boyunca e, havalar çok şükür e, oldukça normaldi. Yani e, bir takım yer yer buzlanmalar ve bazı sis durumları haricinde hava ülkemiz genelinde Mersin normalleri civarında e, uygun bir sihir izledi. E, önümüzdeki hafta ise tüm yurtta yağış bekleniyormuş. Bunu çiftçiye iyi bir haber olarak verebilir miyiz acaba? Emin değil. <gülüyor> Şimdi gazete pencereden Bülent Çelik çiftçinin durumunu özetlemiş. Ben şurada parantez açmak istiyorum. Daha önce de anlatmıştım, hatırlıyorum. Ali Ulvi üstadımdan bana geçme bir takıntıdır. Biliyorsunuz ıssız ada teması... Teması, e, karikatürcülerin en fazla iş, işledikleri konuların başında gelir. E, Ali Urbi Ersoy da ne zaman yeni ve hiç yapılmamış bir ıssada karikatürü görse heyecanlanırdı. E, biz Üstad'ı Urlialı e, 24 yıl oldu. Tam 24 yıl oldu. Fakat onun bu e, heyecanı ve merakı bana geçmiş olmalı ki. Ben de e, ne zaman... E, Böyle farklı bir ıssız ada karikatür görsem dikkat kesiliyorum hemen. Geçen hafta da öyle oldu. Bülent Çelik'in ıssız ada karikatürünü görür görmez e, vuruldum gerçekten. E, e, karikatürde bir ıssız ada var ama bu kez ıssız ada denizde değil karada duruyor. Boş bir... Nerede duruyor pardon? Karada duruyor bir tarlada. Ha, evet. Boş bir tarlanın ortasında öylece duruyor. Ee, ve bu minik ıssız adanın tepesinden de her zamanki ibadet olduğu için de bir palmiye ağacı yükseliyor tabii. Ee, Palmiyenin altında ise şömelerek oturmakta olan bir kazazede var. Ee, beyaz fanilasını e, imdat bayrağıniyetine ağaca asmış, dalgalanıyor o bayrak. Peki bu kazazadenin oraya nereden gelmiş? Şimdi normalde çevrede batık bir gemi, böyle e, gemi parçaları falan görmemiz gerekir. Fakat dedik ya bu Pitarla burası. E, Bülent Çelik'in karikatüründe boş tarlanın sol tarafında yarı yarıya batmış bir traktör görüyoruz. Kazazediğimizde haliyle bir çiftçi. Böylesi bir metafor kurmuş Bülent Şefcik, Bülent Çelik pardon. Çiftçi e, başlığını koyduğu karikatürüne. Evet çok şimdi, büyük bir sorun bu tabii kuraklık sorunu hiç üzerinde az duruluyor giderek artan sayıda hem haber çıkıyor hem karikatür de belki işte çıkacak bundan sonra ama asıl büyük felaket önümüzdeki mevsimde görülecek herhalde gıda fiyatlarında vesairede. Başka sorunlar da var tabii yani ben hemen merak ettim araştırdım biraz. Çiftçinin başı şimdi de hiç kullanmadığı tarımsal sulama suyu sebebiyle kendilerinden istenen ücretle de derde gelmiş. İzmir, Kınık'taki çiftçilerden bir takım kullanmadıkları 5-10 bin aralığında, TL aralığında sulama ücretleri talep edilmiş. Yine Torbalı'da 302 bin dönüm tarım alanı içinde 231 bin dönüm sulanan tarım arazisi bulunuyormuş. Burada işte domates, prasa, karnabahar Zeytin, üzüm, incir, şeftali falan yetiştiriliyor. E, fakat ilçede sanayiden kaynaklı tarım arazileri giderek daralıyormuş. Ve dediğim gibi maliyetlerde e, yetiştirilen ürünün karşılığını e, vermemesi nedeniyle her gün daha kötüye gidiyor işlerin durumu. Son dönemde e, icralık olan çiftçi sayısı çok artmış. E, hatta intihar edenler bile varmış. Durum, durum böyleymiş yani. Bu arada, karikatürün... evet, bu arada bir de şeyi hatırladım şimdi gene karikatüre benzer bir trajik hikaye ama Yunus kasırgası ya da fırtınaları işte Britanya'da ağaçları kökünden sökerken bir ağaç çok özel olarak Brentwood'da. Yıkılmış bir ağaç. Büyük bir çöküntüyle ses çıkarak yıkılmış. Fakat o en çok ağıt ona yakılıyormuş. Çünkü o ağaç neyin akrabasıymış? Isaac Newton'un elma ağacının Aa. basılmış şeyde meşhur yer çekimi yasasını bulduğu kafasına düşen elmayla fark ettiği söylenen şey var ya. O ağacın <gülüyor> akrabasıymış. Onun için ağaca çok üzülüyorlar. Anladım. Yani elma ağaçı. El, bu, bu ağaç aynı araçtan şeyden, aynı araziden ama bir şeymiş. Kü küçük torunuymuş, anladım. Evet torunuymuş. Fakat vardır başka elma ağaçları muhtemelen yani, değil mi? Evet. Evet. <gülüyor> evet e, peki ben e, haftanın son karikatür ne geçiğimizinizle e, onu da. E, Leman Dergisi'nin e, özel sayısından aldım. E, bu karikatür bir ortak çalışmanın eseri. E, i̇mza alarak Haydari ve Tuncay isimleri okunuyor ki bundan Esprinin Haydarışa çizgininde çizginin de Tuncay Akgün'e ait olduğunu e, anlayabiliyoruz. Karikatürde yine e, yurdum insanı iki genci baş başa vermiş e, çaylarını içerken görebiliyoruz. Bir kızla bir delikanlı. Delikanlının üzerinde böyle önden düğmeli, hoş bir salaş hırka var. Yine entelektüel modeli yuvarlak gözlükler, uzattığı bir sakal. Yani ye kuşağının bence tipik bir temsilcisi bu genç genç adam. Yanı başındaki genç kadın da böyle puantiyeli bir elbise ve başına geçirdiği yine puantiyeli fularıyla Aynı e, kuşağı temsil ediyor olsa gerek. Peki bu e, iki genç masanın başında çay içerken neler konuşuyorlar? E, delik, Delikanlı kız arkadaşına, e, ki kız arkadaşının bu vesileyle adının Nazlıcan olduğunu öğreniyoruz. Şunları söylüyor. Yaz Nazlıcan. Ölmeden önce yapılması gereken 10 eylem. Nazlıcan arkadaşının komutunu hemen uyguluyor ve e, yazmaya koyuluyor. Neler yazıyor? Bir, e, faturaları ödememek. İki, Migros işçileriyle dayanışmak. Bitti galiba grev değil mi? Evet. Üç, evet. Osman Kavalan'ın duruşmasını izlemek. Yani Migros'a gidebiliriz artık değil mi? Evet, gidebiliriz. Daha Peki. yani aslında bekleyelim bence belli olmaz. Bekleyelim <gülüyor> Evet. <gülüyor> Diğer marketler çok uzak. Daha sonuçları açıklamadılar. Peki. Ee, dörde geldik. Kadın cinayetlerine karşı yürümek. Beş. Atanamayan bir öğretmene destek. Altı. Barınamayan öğrencilerle parta çay içmek. Üç nokta diye devam edecek tabii. Böyle yazıp çizerek belirlemişler. Haydar Işık'ı ile gün üçüncü, Türkiye'de Üçüncüyü söyledin mi? Üçüncü unuttum. Atladın mı? Çok önemli o. Osman Kavalı'nın duruşmasını izlemek. Ee, bugün. Evet, bugün. Ee, sonucu önceden bence zaten onların Değil mi? Evet. evet maalesef. Maalesef. Öyle duruyor ama. maalesef. Belki yine de her defasında bir sürpriz yaşanır mı diye de umut ediyoruz. Evet, evet. Yani bu mimalde devam ediyor ölmeden önce yapılması gereken eylemler. Bana kalırsa bu eylemleri gerçekleştirdikten sonra ölmek için hiç acele etmesin bu gençler. Daha yapılacak o kadar çok eylem var ki. Yani mesela diyorum sokağa çıkıp geçecek geçecek diye oynamak şimdilerde belki bunların en öncelikli olanı. <gülüyor> e, fakat bu karikatür çizildiğinde henüz Tarkan'ın e, şarkısı ortaya çıkmamıştı. Dergiler çünkü e, pazartesi işte salı e, çıkıyor. Evet, evet şeyde e, Oya Baydar da e, bir önemli görünen yazı yazmış 24te Geçecekse S eğer kitlelerin gücüyle geçecek diyor. Evet. E, geçecek mi demiş, geçecek mi demiş. Geçecek demiş, evet. tırnak için almış, geçecekse eğer kitlelerin gücüyle geçecek diye bir geçecek. Yani e, muktedirlerin kendilerine gelmelerini, halkın sıkıntılarına taleplerine kulak vermelerini sağlayan tek etkili güç kitlelerdir diyor. Evet. Vallahi evet. doğru söylüyor. Evet. Ben o zaman şey e, hemen... Seçeceğiz. Seçeceğiz. Seçeceğiz. Değil mi? Evet. Vallahi benimki sonuncu. Haydar Işık, Tuncay Hakkı. Seçeceğiz, seçtik. Siz ne diyorsunuz? Tabii ki. <gülüyor> Yok, şaka ediyorum tabii. Özdeş, sen ne diyorsun? Ee, bence de olur gayet. E, güzel bir karikatür. Ee, ben hepsini seçtiğime göre e, tabii ki katılıyorum. <gülüyor> tamam, teşekkür ederiz. Programı ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hoşça kalın Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.